Helalden harama nasıl gidilir? Hazreti Ali Efendimiz namaz kılmak için mescide gittiğinde devesini bir gence emanet bırakmış. Fakat döndüğünde devesinin bir yere bağlanmasına rağmen yularının olmadığını görmüştü. Yeni bir yular için bir satıcıya gittiğinde kaybolan yuların biraz önce bir genç tarafından on dirhem gümüşe ona satıldığını öğrendi. Satıcı da üzülmüştü. Hazreti Ali Efendimiz cebinden on dirhem çıkartıp eski yuları alırken o gence yazıklar olsun dedi. Ben bu parayı deveme baktığı için o gence vermeye niyet etmiştim. Ama o acele etti. Helal rızkını harama çevirdi. Evet, ahlakı bozar. Mehmet Emre Hoca malum televizyon kanallarını kast ederek ''Hocam televizyon seyretmek abdesti bozar mı?'' diye soran birine şu cevabı vermiş. ''Abdesti bozmaz ama ahlakı kesin bozar.'' ''Evet, vesvese.'' Rahmetli Nail Papatya hocamız anlatmıştı. ''Son hastalığım sırasında bir vesveseye yakalanmıştım. İçimdeki ses nefis dedi ki ''Allah sana bu ağır hastalığı niye verdi?'' Bak bu kadar sıhhatli ve selamet içerisinde yaşayan insan var. Bula bula seni mi buldu bu hastalık? Hocam siz ne karşılık verdiniz diye sorduk. Şu cevabı verdi. Ey nefsim dedim bu vesveseli sözleri sıhhatli ve afiyetli günlerimde söyleseydin ya o zamanlar neredeydin?